Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatü Vesselamu Aleyha Resulina Muhammedin ve Aleyhi ve Sahbihi ve vaat. Kardeşlerim bu ses kaydımızdan itibaren bir dizi halinde iman ile ilgili ses kayıtları yapacağız. İman hakikati, içeriği, kapsamı, artma, eksilme sebepleri, imanın şubeleri, ardından imanın kapsamına dair sözleri, imanın faydaları, semerleri ve iman eden kişilerin ahlakı şeklinde.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 İman söz ve ameldir. Bizden öncekilerden onu söz ve amel olarak aldık. Amel olmadan söz olmaz. İmam Şafii rahimullah der ki sahabe, tabi'nin onlardan sonra bizim kendilerine yetiştiğimiz kimseler iman, söz, fiil ve niyettir. Bu üçünden birisi diğeri olmadıkça geçerli değildir diye icma ettiler. İmam Ahmet bin Hanbel ise şöyle der. Tabi'inden, Müslümanların imamlarından ve çeşitli ülkeden fıkıhçılarından 90 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği esnadaki sünnetine göre iman söz ve fiildir. itaat de artar. Masiyetle, isyanla eksilir diye icma ettiler. İmam Acurri rahimahullah da der ki, Müslüman anilerin üzerinde icma ettikleri esasa göre iman bütün insanlara farzdır. O da kalp ile tasdik, dil ile ikrar dile getirme ve organlarla amel etmektir. Beraberinde dilin söylemesi olmadıkça sadece kalp ile bilmek ve tasdik etmek yeterli değildir. Organlarla amel etmek olmadıkça da kalple bilmek ve dil ile söylemek yeterli değildir. Bu üç haslet bir kimsede eksiksiz bulunduğu zaman mümin olur. Kur'an, sünnet ve müslüman alimlerin görüşleri buna delalet eder demektedir. İmam Begavi-i ise şöyle der, sahabe, tabi'in ve onlardan sonra gelen sünnet alimleri, amellerin imandan bir cüz, bir kısmı olduğu konusunda görüşbirliği içindedirler. Onlar iman-söz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 Söz ve amel olduğunu icma ettiler. Niyetsiz amel olmaz. Onlara göre iman itaatle artar. Masiyetle, isyanla eksilir. Yine yani onlara göre Allah'a itaatlerin hepsi imandır. Kardeşlerim, ehli i Sunnat ve cemaatin üzerinde icma ettiği akideye göre iman dal gibi oluncaya kadar itaatlerle artar. Ve hiçbir şey kalmayıncaya kadar da masiyetlerle eksilir. İtaatin ne olduğu malum belli bir Allah'ın ve Rasulünün emrettiği işleri yerine getirmek ve onların nehiyeti yasakladığı işlerden el çekmek itaattir. Masiyet ise emredilenlere ve tavsiye edilenlere aykırı davranmak, yasaklayanları çiğnemektir. Müminler arasında da fazilet yönünden farklılıklar vardır. İmanın bir takım derecelerinin ve şubelerinin olduğuna ve artıp eksilebileceğine dair ayetlerden, hadislerden ve selef-i salihinin imamlarından çok sayıda delil vardır. Kardeşlerim iman kalbin ve orgundan amelleri ve dilin söylediği şeylerle artar. Mesela tasdikle, marifetle, ilimle, takvayla, ihlas ve salih amellerle Allah'ı zikretmekle, Allah için sevmek ve Allah için buz etmekle, Allah'tan korkup ona saygı göstermekle, ondan ümit etmek, ona tevekkül etmekle, onun rızasına koşmak gibi dinin sembolleri durumdaki bütün ibadetlerle ve salih amellerle iman artar. İman gene kalbin ve organların amelleri ve dilin söylediği şeylerle de azalır. Masiyet ve kötülüklerle, büyük ve küçük günahlarla, çirkin söz ve fiillerle, Allah'ı zikretmeyi kalbin unutması ve gafletiyle, çekememezlik, büyüklenme, kendini beğenmişlik, gösteriş, cehalet ve yüz çevirmeyle, dünyaya bağlanmakla, kötü arkadaşlarla, her türlü kötü amellerle iman azalır. İman ehli, ilimleri ve amelleri ölçüsünde imanlarında farklı derecelere sahiptirler. İman yönünden onların bir kısmı diğer bir kısmından daha üstündür. Peki, imanın arttığına dair Kur'an'da delil var mı? Elbette ki var. Onlardan birkaç tanesi. Yüce Allah, Değerli Kitabı'nda şöyle buyurmakta: Müddessir Suresi 31. Ayet Böylece iman edenden imanını arttırsın diye Hakeza Tevbe suresi 124. ayette buyurur ki ne zaman bir sure indirilse onlardan kimisi bu hanginizin imanını arttırdı diye sorar. Bu inananların imanını arttırır. i̇bn Kesir Rahim bu ayetin tefsirine der ki bu ayeti kerime imanın artıp eksildiğinin en büyük delillerinden birisidir. Nitekim önceki ve sonraki büyük anilerin çoğu bu görüştedir. Çoğu kişi bu konuda icma olduğunu haber vermiştir.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 bitmez, tükenmez rızık vardır. İbn-i rahimehullah yine bu ayetin tefsirinde der ki Bukhari ve diğer alimler imanın artıp eksiliğine ve kalplerdeki imanın farklılığına bu ve benzeri ayetlerle delil getirmişlerdir. Hatta Şafi, Ahmet ve Ebu Beyt gibi birden fazla imam bu konuda icma olduğunu haber vermişlerdir. Fetih suresi 4. ayet Allah-u Teala buyurur ki o İmanlarına iman katısınlar diye müminlerin kalplerine huzur, sekinet indirdi. Gene Alimran suresi 173. ayette buyurmaktadır ki Onlar öyle kimselerdir ki insanlar kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. Aman ha onlardan korkun dediklerinde bu tehdit onların imanlarını artırmış ve Hasbunullah ve niyameli vekil yani Allah bize yeter o ne güzel vekildir demişlerdir. Evet kardeşlerim, Ehl-i Sünnet imamları imanın artıp eksilmesi konusunda Allah'ın kitabındaki bu ayetlerle ve diğer ayetlerle delil getirmişlerdir. Tabi'nin büyüklerinden olan Hasan-ül Basri Rahimahullah Ahzab suresinin 22. ayet 20 hakkında yani müminlerin düşman birini yani görmeleri onların sadece iman ve teslimiyetlerini artırdı ayet hakkında şöyle der. Bela ve musibetler müminlerin sadece Rabb'lerine imanlarını ve onun hükmüne teslimiyetlerini arttırır. i̇bn hatta rahimehullah da der ki bilin ki Allahu Teala daha önce kendilerine rahmetin takdir ettiği ve mutlu etmek istediği kimselere imanı lütfetmiş, sonra müminleri imanda derecelendirmiş, bazılarını derece dereceviğinden üstün kılmış, sonra onlara ilim ve itaat ve imanlarını arttırma ve güçlendirme imkanı vermiş. Gaflet ve masiyetleri sebebiyle de imanların eksiltmiştir. Kitap ve sünnette geçen şey budur. Akıl ve basiret sahibi müçtehit imanlar bunun üzerinde icma etmişlerdir. Mürciyeden başkası da bunu inkar etmemiş ve buna muhalefet etmemiş demektedir. İbn-i Battar Kur'an-ı Kerim'de imanartına artına dair vermek istediğimiz ayetlerden bir kısmı bunlar. Sünnette ise imanartına artına delil olacak. Hadisler şunlardır. Birkaç tanesine değineceğiz gene. Albani'nin sahih aslında zikredilen sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İman bağlarının en sağlamı Allah için dostluk yapmak, Allah için düşmanlık yapmak, Allah için sevmek ve Allah için buz etmektir. Ebu Davud'un sünnende gelen sahih bir hadiste ise şöyle buyurmakta: Kim Allah için sever, Allah için buz eder. Nefret eder. Allah için verir ve Allah için mani olursa imanını tamamlamış olur. Gene İmam Ebu Davud'un sünende gelen bir hadiste şöyle buyurmakta. Müminlerin iman yönünden en mükemmeli en tam olanı ahlakı en güzel olanıdır. İbni Abdilber rahimahullah der ki malumdur ki diğeri noksanı oldukça bu mükemmel olamaz. Yani ahlakı en güzel değilse onun imanı en mükemmel olamaz. Dolayısıyla bu Ahlakın güzelliğine bağlıdır. İmanın mükemmel oluşu, tam oluşu, ahlakı mükemmel olmayan, en güzel olmayanlar iman bakımından daha az derecededirler demek istemektedir. İman Müslümin sayında gelen bir hadiste ise şöyle buyurmakta: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin, gücü yetmezse diliyle düzelsin, ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz ki bu imanın en zayıf olanıdır i̇bn de Mende der ki bu hadis imanın dil ile söylemek, kalp ile inanmak ve organlarla amel etmek olduğunun ve artıp eksildiğine delilidir. Nitekim bir kötülüğü görüp de buğz etmemek, imanın en zayıf olan noktasını bile yakalayamamak demektir. Kötülük görüp de düzeltmeyen ve sadece kalbiyle buğz eden kimse ise zayıf olan iman sahibi olduğunu gösterir. Bunu ifade etmekte. Eliyle onu düzelten ve onu düzelten ise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 cehennemden çıkacaktır. Ahmet bin Hanbel'e iman artar ve eksilir diyoruz biz. Sen ne dersin diye sorulunca Ahmet bin Hanbel dedi ki bu hadise işaret ederek hadiste kalbinde şöyle bir şey olan cehennemden çıkarılacaktır diyor. Dolayısıyla bu husa, bu hadis delalet etmektedir demekte İmam Ahmet Rahim Gene İmam Muharri'nin sahinde gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zina eden kişi zina ettiği sırada mümin olduğu halde zina edemez. İçki içen kimse içki içtiği sırada mümin olarak içki içemez. Hırsızlık yapan kimse hırsızlık yaptığı esnada mümin olduğu halde hırsızlık yapamaz. Yağmacılık yapan kimse de insanların önünden, insanlarına bakarken yağmacılık ettiği zaman mümin olarak yağmacılık ve çapuculuk yapamaz. İmam Nevevi, Rahimahullah diyor ki, Hak ehlinin icma şeylerden birisi de şudur. Büyük günahları işleyen kimseler bu işlediği masiyeti helal görmediği sürece bu suçlarından dolayı tekbir edilemezler. Onlar iman eksik müminlerdir ancak. Tevbe ederlerse ahiretteki cezalar düşer. Eğer büyük günahlarda ısrar ederlerse Allah'ın dilemesine kalmışlardır. Allah dilerse onları affeder ve sokar ve dilerse onları azap eder. Sonra cezalarını gördükten sonra cennete sokar. Evet kardeşlerim Kur'an ve sünnette geçen bu ve benzeri deliller imanın artıp eksilebileceğini ve müminler arasında da fazilet yönünden farklılıklar olduğunu açıklamaktadır. Müminlerden kimisi vardır ki iyiliklerde önde giderler kimisi ortada basat bir haldedir kimisinde de günahı fazladır böylece kendisine zulmetmiş olur. Kimileri yaptığını iyi ve güzel yapar kimisi mümindir kimisi müslimdir. Allah katında hepsi bir değildir. Allah bazısının diğer bazısından daha fazile tıkılmış, bazısını diğer bazısının derecesinden üstün yapmıştır. Bu deliller imanın arttığını açıkça eksildiğine de zorunlu olarak delalet etmektedir. Çünkü iman artması eksilmesini gerektirir. Bu ikisi birbirinden ayırlamazlar. Ehli sünnet ve cemaat imamlarında dediği gibi artması caiz olan şeyin eksilmesi de caizdir. Artışla nitelendirilen bir şeyin eksiklikle de nitelendirilmesi de kaçınılmazdır. Çünkü artmadan önceki durumu sonraki durumundan daha eksiktir. Öyle olmasaydı artmasının bir anlamı olmazdı. Artmaya elverişli olan bir şeyin eksilmeye elverişli olmadığı düşünülemez. Kural ve sünnette imanın arttığına delalet eden bütün deliller onun eksilebileceğinin de delildir. Bunun tersi de doğrudur. Yani eksildiğine delalet eden bütün deliller imanın arttığının da delilidir. İmam Ahmet bin Hanbel'e imanın nasıl eksildiği sorulunca nasıl artıyorsa öyle eksilir demiştir. İmam Beyhaki rahimahullah iman artar ve eksilir artmayı kabul ettiği zaman iman eksilmeyi de kabul eder demektedir. Tabi'nin büyüklerinden Süfyan'ın üyeyni rahimahullah'a iman artar ve eksilirim diye sorulunca şöyle cevap verdi. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Yüce Allah bu iman edilen imanını arttırır buyuruyor. Birden fazla yırda imanın arttığına işaret edilir demekte. Peki mi diye sorulduğu zaman ona dedi ki eksilmeyen bir şey artmaz ki. Yani iman artıyorsa elbette ki eksilecektir. Eksilmiyorsa zaten artmayacaktır manasında. Elbette ki iman eksilir ve artar dedi. İmni Teymiye Rahimahullah der ki iman artar ve eksilir sözü sahabelerin sözüdür. Bu söze muhalefet eden herhangi bir sahabe bilinmemektedir. Müminler imanın artmasına ve eksilmesine göre imanlarında tekamül ederler. Farklılık gösterirler. Allah'a itaatler ve şeriatına uymaları ölçüsünde birbirlerinden faziletçe üstün olurlar. Allahu Teala buyurmaktadır ki sizden, fetihten önce infak eden ve savaşan kimseyle bunları yapmayan elbette bir olamaz. İşte onlar bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Yani Mekke'nin fetihinden önce infak eden ve savaşan kimseler Mekke'nin fethinden sonra infak edemez savaşan kimselerden derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah her birine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır buyurmakta. Evet kardeşlerim bundan sonraki ses kayıtlarımızda inşallah ve teala imanla alakalı hususlar hakkında olacaktır. E gûl gâvli hâdâ estağfirullahil azîm ve lî ve lîkum ve lîsâirel mü'menîn subhânekillâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhullâhull آخر دعوانا ان الحمد لله على النعم